Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi, dünyada sadece Ege'de bulunan türleri korumak üzere yürüttüğü proje sırasında 8 yeni bitki türünü keşfetti. Henüz ismi konmayan türler makalelerin yazılmasının ardından bilim dünyasına tanıtılacak. Merkezin öğretim üyelerinden doçent doktor Serdar Gökhan Şenol, Ege bölgesinde bulunan endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik çalışmalar sırasında İzmir ve Bozdağ'da yeni bitki türlerine rastladıklarını belirterek, çan çiçeği giller, papatya giller, karanfil giller, giller ve orkide giller familyasına ait yeni türlerin herbaryum tip örnekler üzerine incelemenin devam ettiğini söyledi. Gökhan bulunan yeni türlere yönelik çalışmaların gizlilikle yürütüldüğünü ve endemik olan bu türlerin yurt dışına kaçırılma tehdidinde bulunması nedeniyle yerleriyle ilgili bilgilerin paylaşılmadığını da sözlerine ekledi. Ancak aynı zamanda Ankara Mogan Gölü civarında ve Erciyes Dağı'ndaki endemik bitkilere yönelik tehditler devam ediyor ve kim bilir daha tahmin edemediğimiz, bilmediğimiz hangi alanlarda, hangi dağlarda. Araştırmacılarla koruma kurumlarının sıkı bir işbirliğine gitmesi ve hükümetin ise kalkınma uğruna her şeyi yok edebilirim anlayışından uzaklaşması gerekiyor. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun TAEK'in yani talimatıyla İzmir Gazi Emirde yaşanan çevre skandalında radyoaktivite tespit edilen bölgelerin üzerine 10200 ton toprak döküldüğü kaydediliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre skandalın ortaya çıkmasının ardından söz konusu fabrikanın radyoaktivite tespit edilen bölgelerdeki atıkların radyasyon geçirmeyen depolara konulması gerekirken Bu bölgelerin üzerine tonlarca toprak döküldü. Gazi Emir'deki çevre sorunlarıyla ilgili MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrı da soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın verdiği bilgiler Tayyip'in uygulamalarını gösterdi. Buna göre herhangi bir şekilde yok edilemeyen radyoaktif atıkların radyasyonu geçirmeyen depolarda tutulması gerekirken Tayyip talimatıyla kirliliğin üzeri toprakla kapandı. Yani örtüldü. ÇMO Başkanı yani Çevre Mühendisleri Odası, Baran Boz oldu Taek'in tutumunun kabul edilebilir olmadığını belirterek, radyoaktif atığının üzerinin toprakla örtülmesinin kirliliğinin etkisini azaltmayacağına dikkat çekti. Zonguldak Çatal Ağzı'nda bulunan termik santralin zararlarını iyiden iyiye hissetmekteyken, şimdi Çaycuma ilçesi Saltukova bölgesinde bulunan 170 dönüm 1. sınıf tarım arazisine özel bir şirket termik santral, Demir, çelik ve çimento fabrikası kurmaya çalışıyor. Çevre köylerin ve muhtarların sivil toplum örgütlerinin bir kısmı muhalif. Ancak Saltukova Belediye Başkanı gerekirse anket yaparım. İstersem kamuoyu görüşünü %30 etkilerim. Zararı olsa zaten önceden Çevre Bakanlığı engeller gibi demeçler veriyor. Batı Karadeniz'de bir santral furyası var gibi görünüyor. Bartın, Saltukova, Filios, Akçakoca'ya kadar... Planlar var. Çaycuma Ziraat Odası Tarım Kooperatifi, Çaycuma Esnaf Odası, Çaycuma Emekliler Derneği yaptıkları ortak basın açıklamasında tarım ve hayvancılığı sektör haline getirmeye çalıştığımız bölgemizde böyle sanayi tesislerinin yapılması halinde bu tesislerin çevreye vereceği zararlar telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır diyorlar. Tarımı yok edecek böyle tesislerin yapılmasına kesinlikle karşıyız diyorlar. Ortak açıklamada 7 Şubat Perşembe günü yani yarın saat 13'te Saltukova Lisesi'nde yapılacak olan Termik Santral Çet toplantısına vatandaşların katılması çağrısı yapıldı. Termik Santrallere karşı direniş yayılıyor. Türkiye yeni bir enerji politikası istiyor. Bursa'nın Kereş ilçesine bağlı Kozağacı Vadisi'ne yapılması planlanan Termik Santral'e karşı hukuk mücadelesi başlatılıyor. Yörede yaşayan köylüler santralin yapılmasına ilişkin kararın iptali amacıyla açacakları dava için Noteri'ne giderek Bursa Barosu Çevre Komisyonu avukatlarına vekalet verdi. Koza Der Başkanı Cemal Çakır topraklarını ve yaşam haklarını korumak için kararlı olduklarını belirtirken hukuki boyutlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. 6 yıl önce olduğu gibi bugün de Kozağcı halkı ÇED raporunun alınmasına müsaade etmeyecektir. Dolayısıyla bizlere rağmen bizim topraklarımızı gasp edemeyeceklerini bir kez daha anlayacaklar diyor. Bu arada Turmepa Sabri Ülker Çevre Ödülü için başvurular Yıldız Holding'in web sayfasında açıldı. Sürdürülebilir su kaynakları yönetimine dair araştırmaların gerçekleştirilen projelerin desteklenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması gerektiği düşüncesinden yola çıkılan ödül, yaşamın kaynağın, sularımızın korunması, su kirliliğinin azaltılması, ekosistem devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillerin su kaynaklarını rahatlıkla kullanabilmesi için kısıtlı kaynaklar dahilinde projeler geliştirilen toplumun bilinmeyen Çevre kahramanlarının başarılarını kamuoyu ile paylaşmak ve bu konuda çalışma yapanları teşvik amacıyla veriliyor. Turmepa Sabri Ülker Çevre Ödülü Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve Turmepa Yönetim Kurulu tarafından verilen ödülle topluma ilham kaynağı olan çalışmaların parasal ödül tutarı sayesinde geniş kitlelere taşınabilmesi ön koşulda aranıyor. 100 bin liralık para ödülü ve ödül heykelciyi kazananı bekliyor ama tabii ki su bir kaynak değil, varlık bunu unutmamamız gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diyoruz. Esankıl. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özsesmi. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla.